「あらまるい」「あらまるい」「あらまるい」「あらまるい」「あまい」 Merhametlidir, rahimdir. Dediğim gibi sadece Burayı hatırlatmak noktasında Bir ayetin diğer kısmını Görmek bakımından. Biz dönüyoruz İnşallah Ümmeten Vasata kavramı üzerinde Durmaya Niye bu zikrediyor? İnsan yapısında bütün insanlar kaçınılmazdır bu noktada dört kuvvet vardır arkadaşlar dört özellik vardır dört sıfat vardır anlayacağınız、e, sıfatları zikrederek birincisi ilim kuvveti diğer bir ifadeyle kuvveti ilmiye. Bunun üç makamı var arkadaş. Birincisi ifrat makamı. İfrat makamında ilim sahibi olan insan haram, helal, şil, küfür, sınır tanımadan bütün ilim dallarının içine girer. İfrat noktasında. Sınır yok onda. Yani İslam bu ilim tahsil edilmez, bu okunmaz diye. Bu ilim değildir demiş olsa bile ifrat noktasındaki ilim kuvvesine sahip olan bir insan sinir tarlamaz ve onun için bu alanda bir sinirlayıcı yoktur. Bunun teplit noktası ifratın tam zirvesi teplit noktasında da bu kişi Kendisi için gerekli olan ilmi de öğrenebilecek kabiliyete sahip değildir. Teplit noktasında. Yani Allahü Teala onun dini yaşaması noktasında, dini hayata geçirmesi noktasında ondan istediği özellikler vardır. Bu özellikleri gerçekleştiremez. Teplit noktasındaki ilim kuvvetine sahip olan bir kimse. Bu makamın üçüncü bir kısmı vardır ki vasat grubu, vasat taifesi. Vasat taifesi, yani Kuvve-i İlmiye'nin vasat ilkesine, prensibine bağlı olan insan ise Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti Ondan hangi ilimleri okumasını, öğrenmesini istemişse onları okur, öğrenir ve hayatına uygular. Ama nelerden kaçındırmışsa, nelerden uzaklaştırmışsa onlardan kaçınır. İşte birinci olarak ilim kuvvetinin üç makamından Müslümanı kurtaracak olan. Müslümana vasat ümmet vasfını kazandıracak olan ilim kuvvetinde vasat merhalesidir. İkinci kuvvet kuvvetir kazabiye diğer bir ifadeyle kazak kuvveti. Yani bu öfke cin diye de ifade edebileceğimiz、e, çeşitler. Bunun da yine üç makam var arkadaşlar ifrar, tebbit vasat. İfratta gazap kuvvetinde öfkelenmemesi gereken, kinlenmemesi gereken, düşman olmaması gereken konularda da sinir tanımaz bu özelliğe sahip olan bir kimsedir. Yani bu kişinin öfkesini kullanma mevzununda sinir yoktur, ifrat noktasına giden bir kimsedir. Tehdit noktasında ise. Bu da yine bir sapma. İfratın tam zırttı. Teplit noktasında ise tam tersine bu kişi öfkelenmesi gereken kişiye de öfkelenmez. Tam tersine İslam düşmanlarının, belamlara, efendim laiklere, Kemalistlere neyse kan kavuşmuş, işi kegirmiş. Yanında bir düşmanlıkla dostluk siniri yoktu. Ama basar sınırında olan gazak kuvvetinde öfkelenmesi gerekene öfkelenir, öfkelenmemesi gerekene öfkelenmez. Kinin öyle bir ayarla, öyle bir dengeler ki çünkü kin sevgiyle çift kanadlıdır. Nasıl bir kuşun uçabilmesi için çift kanada ihtiyacı var? O iki kanadın da sağlam olması gerekir uçabilmesi için. Mesela kuşun iki kanadı olsa da o kanatlardan birisi yaralı olsa, arızalı olsa dengeli uçamaz. Aynen bunun gibi sevgi ve kin Müslüman'ı uçuran iki kanat gibidir. Bu iki kanat yani Müslüman kin duyması gereken eşidev alel kuffer ruhamahu beylehum veya efendim eee マイルスレ u ー、エルドリンガエティケルメン、ウジュラスレ i ー、i ime, i i e ム e クズン a b ティケルメン、サーブンの i s a y サイブル k ャ n Veya iktida deden kayfeden sonra Allah'ın seçtiği, seçkin topluluğunun seçtiği topluluğun özellikleri isikledirilirken, bu özellikler iki basit olarak sayılır, iki özellik olarak isiklenir. Şimdi sen eğer kimsi duyman gereken yerde kimsi duymaz, efendim sevgini göstermen gereken yerde sevgini göstermezsen uçamazsın. Yani yere çakılırsın, tepe takmak gidersin. İşte maalesef günümüzde sevgi ve kini dengeli kullanamama bu ümmetin en büyük hastalıklarından birisidir. Muhterem huzurumuzu bozuyoruz. Uzak tutarsanız herhalde inşallah olacak. Efendim? Yaka mikrofonu. Burada yakın olmak istiyorlarlar. Ha、diyor Müslümanlar başka yerlerden gelmiş, o kadar uzak yerden. Onlar yakın olurken ben niye yakın olmuyorum sana diyor. Kazanın ifrat noktası kontrolsüz öfke. tefrit noktası öfkelenilmesi gereken kimselere de öfkeden mahrum olmak korkaklık ve bönlük. Ama vasat noktada gazak kuvvetine sahip olan kimsede ise ne var? Şecaat var ve kahramanlık var. Evet, geçtik. Şehvet kuvveti. Şehvet kuvvetinin ifratı Haram, helal tanımadan karşı cinsinin ihbetine saldıran insan tipidir. Onda çok sınırlıyor. Kendi mahremiymiş, namahremiymiş, harammış. Hiç böyle bir sınır tanımaz ona. İftirat özelliğine sahip olan kimsenin özelliği budur. Tehdit noktasında ise helaline bile İçtahı yoktur, isteği yoktur. Yani helal önüne gelse, efendim ihtiyacını gidirebilecek bir özellikte kabiliyette değildir. Vasat noktasında ise Allahu Teala ona demişse ki, senin ihtiyacını karşılayabileceğin kimse şudur, şu özelliklere sahip olan bir kimse dir. Bu ülke, bu ülkelerin, bu sınırın dışına çıkamazsın. Demişse. Bu kişi artık müstenerin bu. Mü